Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir e, anlatıdaki hakikat programında yine birlikteyiz. E, bugün Otello'da erkeklik ve kıskançlık konusunu yardımcı doçent doktor Çimen Günay Erkol ile e, çalışacağız. Günaydın Çimen. Günaydın. Ayrıca e, bu kaydın yapıldığı sıralarda... Yani bugün e, ülkemizde bir taraftan da demokrasi, ekmek ve onur mücadelesi devam ediyor. Nuriye Gülmen, Semih Özakça tekerlekli sandalyeleriyle önce gözaltına alıp sonra tutuklandılar. Onlara da günaydın. Günaydın. E, ben e, Çimen'le e, Gümüşlük Akademisi Vakfı seminerlerinde birkaç kez karşılaştık. Birlikte bazı projelerde yer aldık. E, bugün e, onun e, Otello üzerine e, çalışmasını e, konuşacağız. Çünkü e, Otello birçok konuda e, bir bakımdan ele alındı ama e, erkeklik çalışmaları ile belki de ilk defa ele alınacak. E, Çimen Otlu Maden Mühendisliği bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra e, Suat Derviş üzerine bir tez yazdı. 2001 yılında bu bir kent Türk Edebiyatı bölümünde yüksek lisans derecesini e, tamamlamasına yol açtı. Doktorasında 12 Mart romanları üzerine olan teziyle 2008 yılında Layden Üniversitesi'nin e, Edebiyat Çalışmaları Bölümünde tamamladım. ...2008'den beri de... ...Özyağın Üniversitesi'nde... ...Sosyal Bilimler Fakültesi'nde... ...Edebiyat alanında çalışmalar yapıyor ama... ...esas eleştirel, elektrikçik... ...erkeklik incelemeleri... ...üzerine çalışmalar yapıyor... ...aynı zamanda bu inisiyatif niyeti. Bir ara... ...askeri darbeler ve edebiyat... ...üzerine bir proje vardı, o bitti mi? Haziran'da tamamlanacak. Tamamlanacak, o da... ...artık bizim... Ee, okuma alanlarımıza girecek. Ee, toplumsal cinsiyet, erkeklik, bellek, tarihin yazın sallaştırılması ve sakatlık çalışmaları hala devam ediyor. Bunu zaten biliyoruz. Ee, nasıl başlayalım ee, Otello'yu erkeklik ve kıskançlık tartışmamızı, çalışmamızı nasıl sürdürelim? Önce erkeklik çalışmalarından biraz bahsedeyim mi? Tamam. Biraz Çok sevinirim. Şöyle söylemek lazım hani erkeklik çalışmaları bir alan olarak ortaya çıkmadan önce bile belki bir sürü farklı alanda temel inceleme nesnesi erkeklerdi. Hı hı. O yüzden hani otelde erkekler aslında hiç incelenmedi derken belki de çok doğru bir şey söylemiyoruz. İncelenmiştir hani psikiyatri hı hı. de bunun bir parçası psikolojik bakmış olabilir insanlar. Hı hı. Ya da edebiyatın ilgi duyduğu diğer pek çok farklı alanda temel inceleme nesnesi uzun süre erkekler oldu ama erkeklik çalışmaları şöyle farklı bir şey yapmaya çalışıyor. Bu erkeklerin hepsinin çok da yakipare olmadığını göstermeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında etnik köken, din ya da farklı bir takım sınıfsal aidiyetlerin o erkekler arasında da önemli ayrımlar yarattığı gibi bir takım Hı -hı. var sayımlar. Bunlar bugün artık edebiyat çalışmalarında önemli, postkolonyal çalışmaların üzerinden ilerliyor örneğin. Bunu söylüyor. Dolayısıyla hani Otello'ya baktığınızda bugün işte Berberi siyah bir askerin, mağripli bir askerin, işte Venedikli... Burjuvazit tarafından kahraman görülmesi, hı hı. ordunun başına geçmesinde hani en birinci onun akla gelmesi, bir yandan da hani bir tehdit unsuru olması gibi konular. Evet. erkeklik çalışmaları çalışmalar için ilginç konular haline geliyor. Şey sınırlıyor ama değil mi? Yine de otello zenciliğini ve hani bir tür hizmet eden hizmet kârlık görevini aslında bir tür Tamam sınıfa dahil olamıyor değil mi? Çünkü hikayeleri çok anlatıyor o kızı aşık oluyor ama. Evet bir hani toplumsal yarılmalar var. O dönemin İngiliz toplumunu çok güzel anlatmış. Hani Shakespeare her zamanki gibi bütün o e, hassas sinir ucu noktalarını biliyor. E, hı hı. Seyircisinin hangi nokta karşısında tereddüt edeceğini, hangisiyle heyecanlanacağını, hangisiyle o hani korkuyu duyacağını bildiği için onları heyecanlandıracak şeyleri biliyor. Bunları çok iyi kullanmış. ...benim elimde Özdemir Nutku'nun çevirisi var... ...onun da güzel bir ön sözü var... ...isterseniz biraz onu da konu edeyim... ...evet evet orayı... hani bilen ama belki hiç... ...yakın zamanda tekrar dönüp okumuş insanlar olabilir... Hı hı. ...bu hani Shakespeare'in... ...bir oyunu ama... ...orijinali aslında Ekatomiti adlı bir yapıtın... ...yedinci öyküsünden isimlenilmiş... ...ilk olarak 1604'te sergileniyor... ...ama bu... Kıbrıs unsurunu oyuna katan Shakespeare yani bir Kıbrıs Hı -hı. E, meselesi var. O mesele Otello'nun açış öyküsünü oluşturuyor. O aslında orijinal öyküde yok. Hı -hı. Oyuna onu Shakespeare koyuyor. Dolayısıyla aslında işte bu hani seyircinin neye heyecanlanacağı, ne konusunda tedirginlik duyacağı Hı -hı. gibi politik meseleleri, güncel politik olayları takip edip bunu aslında edebiyatının sanatının bir, bir parçası yapıyor. Diyebilir diyebiliriz tabii Hı -hı. ki. Otelo mağripli bir savaş defası, işte Kıbrıs'a giden ordunun başına geçirilecek. Bu Venedikli beyler tarafından saygı görüyor. Ve desteme ona da onunla bu erdemleri yüzünden evleniyor. Hı hı. Ama tabii o, o dönemin toplumu için yine çok orijinal bir şeyden bahsediyoruz. Siyah bir askerle evlenmeyi kabul eden, işte Venedikli iyi bir ailenin, önde gelen bir ailenin. Beyaz kızı bu beyazlık da bütün oyun boyunca vurgulanıyor ve beni gerdi hakikaten epey evet. beyaz ahlak işte. Aslında Kal günümüzde beyaz. de şeyler var mı? Mesela <gülüyor> galiba böyle genel düzeyinde değil mi komutan Tabii. bizim bu siyahi e, e, li liderlik yok. pozisyonu herhangi bir asker değil. Bizde de Pavel diye bir şey vardı Amerika'da ilk defa siyahi bir genel kurmay başkanı var ama onlar yine de bir o sınıf ayrımını hani böyle tamamen işte şimdi şey de oldu ya Obama işte devlet başkanı oldu ee, benim ilgimi çeken şeylerden biri e, Destemona'nın babası e, Brabantino evine çağırıyor bunun kahramanlık hikayelerini e, anlatmasını istiyor aslında otel öpeyce yaşlı hı hı. bizim güzel kızımızdan hanım kızımızdan e, o hikayelere tanıklık etmenin de ...bir önemi var mı? Mesela hikaye... ...yani dil üzerinden aşık olmak... ...anlatı üzerinden aşık olmak. Kesinlikle o... ...Otello kızınız beni dinledi... E, ...keşke ben de böyle bir erkek olsaydım... ...dedi ve bana hayranlığı duydu... ...diye anlatıyor. Ona duyduğu sevgiyi de... ...kendisine duyulan hayranlıkla açıklıyor aslında. Destemona'nın kapılışı... ...kesinlikle bu dil üzerinden. E, ama Otello'nun kendisini... ...doğrulayışı yani hani o arzunun... ...doğrulanışı için... ...erdemlerini ortaya dökmesi... ...babayı böyle ikna etmeye çalışması da... ...bu oyunun ilginç Akla şeyde geliyor. taraflarından... Mesela, e, ...baba sürekli Otello'ya şeyi anlatıyor... ...kendi kahramanlık öykülerini, savaş öykülerini anlatıyor... ...belki Otello'nun olmadığı sahneler var ve... E, ...babası aracılığıyla Otello'ya aşık da olmuş olabilir... ...çünkü babası sürekli bir kahramanı... ...belki de onun kadar e, olamadığı... ...onun eksik yanlarını olamadığı bir kahramanı... ...kızı anlatıyor... ...bir başkasının aracılığıyla... ...belki yani babasının aracılığıyla... ...otelle aşık olabilmiş... ...böyle bir rolümüz de var belki hayatta böyle... Olabilir. ...aracılıklarımız evet. dolu olabilir... ...evet şimdi hani öyküde de... ...farklı olan bir takım şeyler var... ...öyküden oyuna geçerken değişmiş şeyler de var... ...öyküde aile evliliğe karşı çıkmıyor... Hı hı. ...burada o dramın yaratılabilmesi için... ...ailenin evliliğe karşı çıkması... ...daha uygun görünmüş... ...öyküde yine bu Iago ayak kırıklığına uğramış biri değil... ...hani o mevki evet. arzulayan biri değil... Ama hani bir şey izlek olarak, temel bir izlek olarak kıskançlık var öyküde de. Biz şimdi bu oyunda önce Iago'nun tabii amaçlarına ulaşmasını izliyoruz sırayla. Hı hı. Önce Cassio'yu görevden aldırıyor. Sonra onu Destemona'ya yönlendiriyor. Tekrar işini istiyorsan ona gitmelisin diye. O görüşmeyi ayarladıktan sonra da bu görüşmeye Otello'yu tanık edip hı hı. karısına duyduğu şüpheyi arttırıyor. Ee, sonunu şimdi söylemeyeyim. Hani hiç okumamış olanlar için sonunu biraz heyecan hı hı. verici onu geciktireyim. Ama tabii bu bir ya Dolayısıyla hı hı. kaderin önüne geçilemiyor. Hı hı. E, buradaki temel trajedi nedir diye sorunca üstünde bir sürü insan bir sürü farklı şey söylemiş. Benim için ilginç oldu. İşte Özdemir Rutk'a örneğin ön sözünde bu insancıl değerlerin çatışmasıdır. Yani maddi bir dünya var. Hı hı. Hırs mevkii para peşinde. E, o dönemin... ...dünyasını da anlatıyor. İşte Benedikliler ve ...daha iyi mevkiler için kapışıyorlar. Hı hı. Bu değerler çatışmasını... ...anlatan bir trajediden bahsedebiliriz. Asla bir kıskançlık trajedisi hı hı. değildir... ...diyor. Birkaç yerde bir erkeklik trajedisidir... ...diyenlere rastladım... Çok orijinal. Ee, erkeklik bir trajedi Hı. zaten belki var sebebiyle başında. O yüzden hani tabii bunu böyle söylediğinizde hemen her şey için bunu söyleyebilirsiniz. Yani kadınlık da bir trajedi oluyor. Evet. O yüzden evet. yani varlık bir trajedi olabilir başlı başına. Evet. Çok da orijinal bir şey olmayacak. Bir ötekilik trajedisi diyenler var. Burada da bu siyahlığa işte Hıristiyan, Protestan ya da Katolikler arasındaki işte o savaşında üzerine... ...daha başka ötekilikler yaratan o Osmanlı donanması ve Kıbrıs... E, ...şeklindeki çerçeve nedeniyle... ...yaratılan ötekilik meselesine... ...dikkat çekenler var. Sadakatsizlik... ...konuştuğumuz gibi belki paranoya... gibi evet. şeyler de önemli. Ee, tabii kuvvetli bir Türklük tartışması da var oyunda... ...Osmanlılar üzerinden. Bu ön sözde... Bu, ...var mı bu Türklük... Yani Osmanlı meselesi var ön sözde. Hmm. Osmanlı hmm. meselesi bu yani Otelio'nun aslında o dönemin Osmanlı saldırganlığını betimlediği hmm. o deniz savaşlarındaki o Osmanlı donanmasının kuvvetli tarafları nedeniyle zaten... ...toplumda bir korku oluştu. ...o Türk korsan gemileri tarafından... ...kaçırılma ve köleleştirilme gibi bir takım... Şeylerin, ...unsurların yaygın olduğu bir dönemde... Hmm. ...şekstörün bunu tiyatrosunda konu ettiği... ...dolayısıyla hakikaten hmm. o korkuyu... ...kullanarak yapıyor... Hmm. ...çünkü bu, şimdi okuruz belki bir takım parçalar ...ama işte birinci perde de hemen öyle başlıyor... ...oyun zaten hmm. Venediklilerin endişesi... ...Türkler çok kuvvetli bir hazırlıkla Kıbrıs yolunda... ...yani hmm. Osmanlı'nın o yükselen gücü... ...izleyicilere hatırlatılıyor... ...ve o dört perde... Progediyan 4 perdesi Kıbrıs'ta geçiyor. Ancak ondan sonra bir anda... o fırtına, Shakespeare'in fırtınaları meşhur ya, Hı -hı. ilahi bir fırtına donanmayı batırıyor ve hani birden birer Kıbrıs bir meselesi olmaktan çıkıyor. Hı -hı. Ondan sonra biz şey otelinin evet, başına esas. gelen kişisel öyküleri görmeye başlıyoruz. Evet, kişisel tarafa dönüyoruz. Peki. Ş Biraz e, ilerlemin yavaşlatmaz e, diye umarım ama şey sorayım. E Otello için siyahlık ne? Otello için mesela siyahlık mesela metinde çok ele alınmamış gibi görünüyor. Otello siyahlığı başka halledilir. insanlar onun siyahlığını sürekli vurguluyor. Hı -hı. İşte mesela Emilia siyah iblis diyor en Hı -hı. sonunda. Ee, hani bir yandan bir kahramanlık unsuru bir yandan iblisliğe dönüşüyor ve bu, bu siyahlık onun kıskançlığını ...ateşleyen bir şey olabilir. Onu da kendi içinde halledemediği bir mesele olabilir. Evet, kesinlikle. Bir hani ötekilik meselesi var. Onu besleyen en önemli unsurlardan biri ama... ...siyahlık mı, yaşlılık mı orada biraz karışık Evet, bir bak o da var. Kimlik, Hı -hı. Otello. Ama Çünkü, hangisi önce dersen? İşte siyahlık elbette. Tabii, tarihsel Çünkü, olarak öyle. Bir de sürekli hani şey buruksu var ya... ...Venedik dünyasına yabancı bir otel. Yani sürekli asker... Asker olarak kadınları ne kadar tanımış bilinmiyor. Onun için Iago'nun o yönlendirmelerine çok açık. Yani kadın dünyası hakkında hiçbir öyle fikri yok. Öyle iki tane yok. erkek var ama zaten. Bir evet. de şey var. Ona sayden karısına önceden aşık olmuş olan Roderigo. Roderigo var. Roderigo da var. Evet. Öyle, öyle iki tane tip var. Bir otel öyle. Hani bir miktar saf ve sağlam aşık tipler var. Evet. Peki insan da hangisi daha önce? Mesela cinsiyet... Ayrımı mesela bir erkek için erkeklik mi daha önce yoksa ya ne bileyim hani se, se, senin açısından bakıldığında hmm. aynen siyahlık e, otel o içindeyse bir erkek için erkeklik de öyle bir şey. Ya erkeklik çalışmaları dediğiniz şey işte bütün bunların iç içe geçtiğini ve iç içe geçtikleri için de artık birbirlerinden ayırarak çok fazla inceleyemeyeceğimizi söyleyen yani siyah bir erkeği siyahlığından ayırıp erkek olarak inceleyebileceğimiz bir yer var mı? Zannederim yok o yüzden Birbirlerine çok yakın gibi görünüyorlar Çünkü hala güncel hala kadınlar Kesinlikle. Başkasına sahiden aşık olsa Ya da şey olsa bile öldürülüyor Bu önemli bir şey Yani, bu... yani Otello'nun yaptığını Bugün hala yapıyor 1604 ha. dedi mi Oyunun ilk sergilenme tarihine ha. Ha. 1604 Namus cinayeti değil mi? Aslında evet, otelinin aslında, hani kıskançlığı bilim. ve evet, hani namusunu temizlemek üzere o. karısının iffetinden şüphe eden bir adam olarak sonunu söylemeyecektim ama söylettirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse detayları saklayalım. <gülüyor> ee, bugün biz 21. yüzyıl Türkiye'sinde evet hala aynı senaryoyu seyrediyoruz maalesef. Bir erkek kadınla neyi kıskanıyor? Yani neyini çekemiyor onu? Çok genel sorular otel üzerinden cevaplamadım evet. değil mi? Otello neyi kıskanıyor? Otello karısına sahip olamamanın paranoyası içerisinde. Bu niye bir erkeklik sorunu derseniz. İlginç bir şekilde oyunun ilk perdesinde Brabantio'ya... E, Gerçi Metin okuyacağız dedik. Tartışırken arada kaçıyor ama kumamı isterseniz söyleyeyim. Okuyacağız tabii ki okuyayım bence çok. Şey, ilginç bir projeksiyon var. Sizden dikkatinizi çekmiştir. Anstıtmalar var. Hı hı. Brabantio... Bırakalım Kıbrıs'a da Türkler alsın madem gibi evet, bir şey evet. söylüyor. Ama bunu söylediği an kızının Otelio'ya kaçtığını algıladığı ve otellonun işte o tiradlardan sonra hani artık ikna ettiği Brabantiu'yu an. Dolayısıyla sanki... Otelonun kızını kapmasıyla Türklerin Kıbrıs'ı alması arasında böyle bir benzerlik var. Bütün erkeklik meselesi vatanı korumak meselesi gibi işte kadın bedeninin vatan toprağına eşitlenmesi gibi aslında hani milliyetçilik dediğiniz şeyin çok da vurgulu olmadığı 1600'ler gibi Aklısı bir yerde karşımıza çıkıyor. Evet. Demek ki o kadın bedeni bir erkek için hani Hı -hı. kıskançlık meselesini konuşacaksak bütün bunların değişe geçtiği garip bir metafora dönüşüyor. Hı -hı. Model enteresan bir şekilde yani o anlamı yükleyen model e, edindiğimizde işte kadın e, terk edilmesi ya da fethedilmesi gereken bir toprak evet. da hiçbir sembolik şey kazanıyor. Burada bir de bir cesaret unsuru da bu kadına sahip çıkabilmek sanki. Çünkü Venedik anlatısı bir çürümü anlatısı. Bunu Özdemir Rutku da altına çizmiş. Yani bir patronlar dünyası var orada para kazanan o para. Para üzerinden kendilerini tarifleyen ama bu paraya uzak duran. Yani biraz eski bir dünyanın insanı o tekrardan. Evet. Onlara karşı duran... Cesaretiyle var olmaya çalışan bir e Bir müzik arası verelim mi ne dersin? Olur. Ee, Yağmur Arı bu müzikleri seçti. Ee, Çimenin öğrencisiydi, mezun oldu. Ben de karşılaştım bir seminerde onunla çıkışta oturmuştuk. Ee, bize Ars Longa'dan Beyaz Kale'ye önerdi. Şimdi onu dinliyoruz. ...Basada'daki hakikat 94.9... ...Açık Radyo'da devam ediyor... Konum ...Çimen Günay Erkol... ...Çimen bir şeyde kalmıştık... ...bir... ...Shakespeare... ...Shakespeare'i otel üzerinden... ...işte erkeklikle ilgili bir paragraf... ...okuyacaktın... ...belki o çalışacağın konunun... ...zemini de olabilir... ...şöyle bir şey bu... E ...hani siyahi biri olduğunu Otello'nun biliyoruz ama... ...bu siyahlığın yarattığı korkunun anlaşılması için belki ilginç olabilecek bir pasaj. Hı hı. Brabantio, Rodrigo ve Iago arasında geçen konuşmalar esnasında... ...Iago nasıl bir tehdit unsuru olduğunu anlatabilmek için Otello'nun... ...onu ıı, bir ata benzetiyor. Hayvani şehvet duygularıyla dolu bir insan gibi tanımlamaya çalışıyor. Ve şöyle sözleri... ...bunu hı hı. ne kadar duygusunu vererek okuyabileceğimi bilemiyorum. İçindeki kötüyü <gülüyor> uyandırmaya çalışıyorum şu anda... Bahseye girerim efendim, siz şeytandan emir alınca Tanrı'ya hizmet etmeyeceklerdensiniz. Yardımınıza geliyoruz, bizi serseri sanıyorsunuz siz. Bir berberi küheylanı çullanacak kızınıza, torunlarınız size kişneyecek... ...yarış atlarından hısmınız, İspanyol atlarından akrabalarınız olacak, sizin umurunuzda bile değil. Preventi önce kızıyor, sen de kimsin, nereden çıkartıyorsun bunları diye. Aslında Iago o şüpheleriyle beraber açıklamalarını yapıyor daha sonra işte kızınız oteline karşı diye. Bundan sonra tabii Otello işte kahramanlıklarıyla ve ne kadar iyi bir asker olduğunun anlatısıyla Brabant'ı ikna ediyor. Bugün ama epeyce bir, bir azın samlayacak bir kitle bu, bu bu anlatı diline biraz gülebilir ne dersiniz? <gülüyor> evet, iyi <şeyde>. <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> e, bir biraz şey olmuş hakikaten bir bir, bir miktar farklılık var yani. Otello um... Bu askerlikle beraber aslında hani ifet sahibi bir aşık olacağını söylüyor. Bu, o da ilginç mesela erkeklik çalışmaları açısından bizi hani bu alanla en azından beni ilgilenmeye iten şey... ...bu iki garip yan yana gelmeyeceğini düşündüğüm, düşündüğümüz şeyin aslında yan yana gelmesi. Mesela askerlik ve bu işte çok duygulu, her an kırılabilecek, işte en ufak şüphede yıkılacak, sağlam duramayan hallerin yana gelmesi ve o işte babayı ikna eden Hı -hı. Otello aslında kendini de ikna edemediği yerde tekrar bir geriye düşecek. Bir takım... başka unsurlar daha var. İlerleyeyim mi biraz metnin içerisinde? Yani Çok burada tabii bu Shakespeare'in diğer oyunlarında da karşımıza çıkan bir şeydir belki. Çünkü bütün, bütün bir Batı Avrupa metinlerinde bu cinsel imalar var doğuya. Evet. Karşı bu şehvet da. olgusu var. İşte Kral Lear'da da şey var. ...örneğin Türk sultanına taş çıkaracak... ...cinsel kuvvet ya da düşkünlük... ...falan gibi şeyler. Hı hı. yani Dolayısıyla bu... ...Türklük meselesi. işte Türkiye dönmek... ...Türkiye benzemek, o cinsel... ...şehvete hı hı. kendini bırakmak... Hı hı. E, ...akıl mantık yerine... ...duyulara, duygulara dönmek falan gibi... ...bir takım hı hı. unsurlar Batı ile Doğu karşısındaki... ...o şeyi, e, savaşı... ...gösteriyor. Ee, burada... ...Iyago... ...kimi zaman Otello'yu hain korsanlara da... ...benzetiyor. O yüzden sanki... ...gerçekten o zamanın Osmanlı... ...deniz politikasından... ...fevkalade etkilenmiş bir oyun bu. Onu başta söyledik zaten. Ee, ama bir eksiklik... ...var sanki Venedik'te. Yani Venedik'te Türklerin... ...karşısına gönderilecek komutanın... E, ...otelli olması. Hani beyaz... ...ya da ne bileyim daha başarılı bir asker bulamayıp... ...o erkeksi lider eksikliğini... E, ...bir... ...yabancıya tırnak içinde vermeleri... Dolayısıyla bu hani ilk sahneden itibaren sanki ortada bir tartışmalı durum var. Bunu... Bir değiş dokuş var gibi geliyor. Yani erkeklikle akıllı bir tür şey yapıyorlar. Yani cinsellikle ya da ne bileyim arzuyla akıl arasında bir değiş dokuş gerektiğinden... ...batının böyle bir gücünün olduğunu hani işte kalkan olarak cesareti gücü, fiziki gücü öne koyuyor. Onu yöneten erkek de arkada duruyor. Genellikle de bunu işte aslında bir, bir tür as iktisadi şeylerde de öyle görürsün. Yani biz sizi ticarette yeniriz işte ne bileyim vesaire. Ama evet. şey yine önde tabii. Mesela sürekli o telloda şeyi görmek gö görüyoruz. O zenci e özellikle zenci oluşunun üzerini örtmeye çalışırken o çabalanma halini, develenme halini. Diğer şeyler. karakterler de şey yapıyor asla tam olarak batılı olamayacağına ilişkin bir takım böyle ince vurguları da sözlerin arasında gizlemişler. Yago onun burnuna bir halka geçirip istediğinizi yaptırabilirsiniz aslında gibi bir şey söylüyor sanki. Yani bir noktadan sonra zaten iradesini bir başkasına Hı -hı. bırakmaya doğ doğulu Hı -hı. olduğu için yakın. Hı hı. duracak şeklinde. Ya da işte hani şey oteli bunu kendi söylüyor galiba. Ben yani çok fazla kıskanmam ama kıskandım mı duracağım mı? yeri bilemem ve tam kıskadırım falan gibi. Yani o doğrululuk galiba asla izleri silinmeyecek. Ama onu şey yapıyor yani, bir tür e, kendiliğe ceza. Yani o bir tür kendine dönmüş e, kendine dönmüş agresyon gibi de öfke gibi de yani intiharını da öyle gere evet. Gere gere gerekçelendiriyor. Evet. Evet. O kontrolsüzlüğünü de aslında tür şey yapıyor. Bu projeksiyon tabi çok sık kullanılan bir savunma mekanizması. Yani kendimizde eksik yetersiz şeyleri karşımızdakine yansıtıyoruz. Hatta bu Melanie Klein Haset ve Şükran kitabında bunu daha ileri götürerek projektif identifikasyon yansıtmalı özdeşim. O çok geçerli bir şey. Ben onu öyle, öyle düşünüyorum. Yani eksik yanlarımızı e, yetersizliklerimiz karşımızdakine yansıtıyoruz. Daha sonra o yetersizlikler baş etmeye çalışan ötekinin tutum ve davranışını içselleştiriyoruz. Yani celladımızla özdeşim kuruyoruz. Bu çok yaygın. Yani böyle kalabalıkların tutumlarında bunu çok görürüz. İktidarın yapmak istediğinin e, aracısı olmak. Çünkü orada önce proje, projekte ediyor kendi yetersiz Kimlik yetersizliğini, cinsellik yetersizliklerini, işte arzu yetersizliklerini Fizik yetersizliklerini önce karşısındakine yansıtıyor. Onunla o yansıttığı kişinin onunla baş etme, onu yeniden eyleme dökme biçimini de yeniden kendine alıyor ve bir zalim kesiliyor. Bu, bu çok yaygın bir şey. Bunu şeyde de görüyoruz özellikle Iago'nun. Iago'da hatta bence otelloda da var gibi. Ya erkekliğin hani, ya da kadınlığın da belli ölçüde. Kendisini ketleyen unsurları var ama burada belki askerliğin altını biraz daha kalın mı çizmek lazım bilmiyorum. Bu hani asker kimliği nedeniyle belki de kadınlara duyulan şehvetin kontrol edilmek zorunda olması. Çünkü asker gücünü zayıflatacak bir şey olarak görülmesi. Yani bir yandan çok tutkulu bir aşık olabilecek biri ki hani biraz uyarlamalara falan da baktım. Filmlerde falan da hani o aktörlerin hepsinde çok kuvvetli bir şehvet ve tutkulu bir aşığı oynamak konusunda muhteşem bir yetenek var seçilen aktörlerde. Ama bu askerlik meselesini zora sokacak bir şey olarak sunuluyor. Dolayısıyla ama temel metinlerin şeyinde de var Çimen ne dersin. Yani eğer saf aşıksan e, cinselliğin kastır edilmesi gerekiyor. Yani iyi edilmiş bir şeydir yani insan. Ben mi öyle düşünüyorum bilmiyorum ama yani e, cinsellik serümenin ya da aşkın saf aşk halinin aslında... Ee, sevgiliye özellikle Doğu toplumlarında şey olmaz böyle yani onun cinsel e, cinsellik sahneleri hep şeydir bir tür e, sansüre uğrar yani ne bileyim işte masturbasyon yaparken bile hani e, aklına karşı işte heteroseksüel masturbasyonlarda mesela elinceğin kadınla masturbasyon e, imajinasyonu yapmazlar yani bu, bu çok yaygın bir şey çünkü böyle bir şey de var mı sence? Yani çünkü askerlik kastır bir şey. Özellikle de cinsel şey. Çünkü enerji fizik enerjiyi azalacağı düşünülüyor. İşte... Ya askerliğin saldırgan olmayı korumakla ilgili bir tarafı var. Tutkulu bir aşık olurken o saldırganlığı bir ölçüde askıya alacağınız varsayılıyor galiba. Yani biraz... Kastırasyonla kastettiğim iyi diş etmem. Evet. Belki dinleyicilerimize de hadım etmem. Evet. Buradaki Hı -hı. saldırganlığın sürekli olabilmesi için o hani ...çok insani olan... ...sevme duygusu... ...ya da o yumuşaklığın bir şekilde örtülmesi gerekiyor... ...projeksiyondan kastettiğiniz şey evet, biraz da bu evet, zaten... Evet. ...sert bir askeri sert yapan şey... ...onun dışındaki herkesin daha yumuşak olması... Evet. ...dolayısıyla o sertliğin korunması için de... ...galiba o sevgisizlik bir ölçüde gerekiyor... ...bu konuda yapılan bir sürü çalışmada... ...erkeklik çalışmalarının çok öncü işleri aslında... ...Klaas Twilight örneğin... ...2. Dünya Savaşı'ndaki bu paramiliter grupları... ...çalıştı paramiliter hı hı. gruplardaki... ...genç Alman çocukların... ...günlüklerini çalıştı, günlüklerdeki İmaja baktığınızda müthiş bir kadın korkusu ve kadınlara sevgiyle yaklaşmaya duyulan bir korkunun da göze çarptığını söylüyor. Dolayısıyla Hı -hı. o sevgi saldırganlık gerektiren askerliğe sanki zarar veren bir şey. Burada ilginç bir pasaj daha var. Onu o, oradaki olacaktım. oto sansürü, oto oto kastrasyonu, oto hadım etmeyi o askerlerde ne harekete geçiriyor? Bunu düşünmek gerekir mi? Gerekir tabii. Bu askerler e... niye kendini durduruyor? Yani o gençler niye kendini, yani oto gibi oto oto oto e, bu çok öğrenir, kendi öğrenilen bir duygu gibi geliyor bana. Yani onun bunu gerektirdiği bilgisine sahipler. Yani ben bunu hep böyle şeyde bunun esas çerçeveyi hep bu aile içi şeyle. Yani ne denir bu aile içi cinsel arzunun yasaklandığı şeyler var. O, o çerçeve bence o çok önemli çünkü bir aile gibi yapılanıyor aslında ordu da öyle işte ne bileyim şey de öyle orada e, kasrete şey istilleştirilmiş şey hani anneye duyulan arzu cinsel arzunun aslında bastırılmış çünkü onlar binler keşkeli arzular var ya wish yani keşkeli onlar bir tür e, yani bir model olarak aslında ay Aile e, her yer enjekte ediliyor. Özellikle de işte böyle daha şey kurumlar Yani bir kurum yapmak istiyorsan önce aile şeylerini. Bunlar da böyle derin tartışmalar yani. Bayağı enteresan işler galiba. Biz... Um... Yani şimdi hani aile benim için bilmiyorum ner nereden yakalamamız gerekiyor o kısımlar. Ben de biraz karışık. Hani modern toplumun en küçük yapı taşı aile falan gibi böyle bir sosyolojik bakış açısı bir zamanlar çok ravaştayken biz hala heteroseksüel bir aileden bahsediyoruz. Yani bir anne, evet. bir baba, çocuklar falan şeklinde. Dolayısıyla şu anda modern dünyada artık çok örnekleri olmayan giderek azalan ne bileyim boşanmış çiftler ayrı yaşayan insanlarla farklı farklı bir sürü aile varken artık yeni bir sosyoloji, yeni bir düşünme tarzı da gerekiyor. Ama ...baştan aşağı işte hani Freudian psikanalizmi bize dayattığı bir takım unsurlar var. Ve onlardan hareket ettiğimizde de sürekli o portreyle görmeye çalışıyoruz o Hı -hı. çerçeveyle. Ben askerlik meselesini bir enstitüye benzetmek istesem aile olur mu emin değilim. Ailede hala böyle kadınsı anlaş bir tavır seziyorum. O kelimenin bana verdiği öyle bir şey var galiba. Ama o da iktidara ilişkin Kesinlikle. şey. O da erkek ilişkin bir şey. Çünkü, Kesinlikle. Yani... Ee, ama az, yani en azından Twilight's'ın kastettiği şekilde hiç bende aileyi canlandırmıyor. Yani hmm. orada ciddi ciddi hani ama sanki bir toplama kampına alınmış nasıl davranmaları gerektiği söylenmiş. Böyle davranmadıkları anda zaten başına hmm. ne geleceğini çok iyi bilen genç erkekler var. Ve hani kendilerinden korkuyorlar aslında. Evet aslında ama e, yani bu otokastrasyon yani kendi kendimizi hadım etme işlemi içinde bence bu e, şey enses korkusu var bence. Olabilir. Bu da bir taraftan belki incelemek lazım. Bu sizin uzmanlık alanınız olduğu için burada Yok yok ben de kafamdan şimdi sen söyleyince geçirdim ama. Burada şöyle ilginç bir şey var konuşmuştuk gerçi. Beden bir bahçe irade de bahçıvan diyor ya belki sizin otosansör ve işte bu hani heteroseksüel mastürbasyon hı. dediğiniz yerde ilginç bir pasaj olabilir. Rodrigo da desteme ona çok aşık. Hı hı. Ee, ama platonik bir aşk tek taraflı. Otello otelloyla evleneceğini Otello'ya kaçtığını öğrendiğinde intihar etmek istiyor. Yani ne yapacağım ben artık kendimi atacağım. Hatta hı hı. sözü onun sözleriyle söyleyeyim. Bu kadar deli divane olmaktan utanç duyuyorum. Hı hı. Ama elimde değil bundan kurtulmak. Tam olarak aslında Twilight'ın söylemeye çalıştığı şey de bu. yani evet. ne o duyguya bıraktıkları anda artık hani utanç olacak bir kimliğe geçeceklerini hı hı. düşünüyorlar. Iago buna söylüyor. Saçma. Şöyle ya da böyle olmak elbette kendi elimizde. Müthiş bir irade vurgusu. Bedenimiz bahçemizdir, irademiz de bahçıvanı. İster ısırgan dikersin, ister kekik. İster hmm. hıyar yetiştirir, kabak ekersin. Bahçeni ya tek bir bitkiye ayırabilirsin ya da bir sürü çiçekle doldurabilirsin. Yeter ki sen iste. Bu özellikleriyle mesela bir öğretmene benziyor değil mi? Ya bu didaktik... Bu... Evet. Öyle. Verdiği örneklerin hepsi de böyle üzerinde düşünülmesi gereken örnekler. Yani hı. zeki öğrenciler olduğunu varsayıyor karşısında. Yani insanları manipüle edecek bir öğretmen. Yani <gülüyor> şey böyle hani sadece anlatan ve anlaşılmasını bekleyen bir öğretmen değil, değil ama mi? hakikaten. Bahçenin kısır kalması da elinde. verimli bakımlı olması da bunların hepsini yapmak irademize bakar. Neyse ki duygularımız mantığımızla dengelenmiş diyor mesela. Hı hı. Yoksa damarlarımızdaki şu azgınlık... İçimizdeki şu şehvet düşkünlüğü bize ne oyunlar oynardı? İyi ki mantık denen bir şey var da kuduran isteklerimizi, bedenimizin iğnelemelerini, dizginsiz tutkularımızı bastırabiliyoruz. Senin aşk dediğin şey işte bu tutkularımızın bir uzantısı, bir sürgünü. Vay be, canlısı. Ee, galiba ikinci müzik aramız zamanı geldi. İkiye on kala grubundan iyi ve güzel kadınlar hep ağlar. Çok güzel seçimler yapmış Yağmur. Teşekkürler. Dur bakalım yakında yeni bir gezegen bulunu nasıl olsa Zarube kadın ama sen dur bakalım yakında yeni bir dünya. ...94.9 Açık Radyo'dayız ve Anlatıdaki Hakikat programı Çimen Günay Erkol ile devam ediyor. Ve biz Iago'nun anaokulu öğretmeni olan didaktik anlatımıyla bölümünü okuduktan sonra... ...şimdi finale yaklaşan sahnelerle ilerleyebiliriz değil mi? Çin? Evet biraz daha bilgi verelim Hı. değil mi? Çok heyecan yarattık hiç Otele'yi okumayanlar için. Aynen. Otele paranoyalarıyla... Boğuşuyor. İYAKO da onu işlemeye devam ediyor. Dolayısıyla karısının kendisini aldattığı konusunda yavaş yavaş ikna olan bir Otello var oyunun sonlarına doğru. Hı -hı. Artık dediğimiz gibi zaten Kıbrıs'ta giden donanma battığı için o askerlik meselesinin çok büyük bir önemi kalmadı. Ama Otello'nun o bu derin aşka kapılarak işte kendisini Hı -hı. yitirip yitirmeyinceyi sahip çıkıp çıkamayacağı Destamoğlu'nun işte bu tavırları karşısında ne yapacağı bir tartışma konusu. Iago o kadar güzel bir plan kuruyor ki hem işini geri almak isteyen Casioyu Destemona'ya yönlendiriyor git onunla konuş senin için otel ile konuşur diyor. Bu Hı -hı. görüşmeye de Otello'nun şahit olması tanık olmasını sağlıyor. Dolayısıyla Otello o hakikaten Casio ile Destemona arasında bir şey var zannediyor. Burada bir de bir mendil meselesi var sizin de dikkatinizi çekmiştir. Evet. Orada. Vişne yok. Çilek. Çilek. çilek. Çilemeli. Çilemeli. Evet. Bir mendil var. Çilek de var. acaba şey bir simge mi? Ona edebiyatçı için her şey bir simge ama Şimdi nasıl olur <gülüyor> Her <gülüyor> ayrıntının bir önemi var Var kesinlikle ee, Bu mendili e, Annesi vermiş ya. Böyle bir şey de var Yani anneden kalma bir yadigar bir mendil evet. Herhangi bir mendil evlenirken Dolayısıyla işte hani o Sadece evlenecek kadına verilecek mendillerden O mendili e, Destem ona düşürüyor aslında Odasından Emilia e, alıyor Onun oda hizmetçisi olan. Peki bu düşürme de şey olabilir mi? Hani lapsus gibi düşünürsek konu bu sakarlığın kendisi de aslında bunlar epeydir kavga ediyor, destemonada da bir öfke birikmiş olabilir mi? Şimdi bu düzeyde. Çok ilkel bir öfke bile olsa. Olabilir. Bunu işte kavga çıkartmak için metni bir miktar daha didik yani didiklerseniz çıkarabilirsiniz. Ya. Çok açık açıklar da yok. Destem ona bütün oyun boyunca çok saf, çok böyle sessiz başına gelen her şeyi kabullenen bir kadın. Hani bir, son bir nefesine ka kadar. Tam bu kadını biz biliyoruz aslında çok yaygın hala günümüz dizilerinde de var. İ i̇lahi saflıkta bir kadın Kesinlikle. tasarımı var. Saflık ve Anlam aktarımı açısından mesela böyle bir kadın anlamı saydan bu, bununla sınırlı mı? Mesela bu metinde bile sınırlı değil bence. İşte o mendil tesadüfen düşmüyor bile. Olabilir. olabilir ama biz şimdi farklı e, anlamlar yüklemeye çalışıyordur. Başka deriz. türlü nemez bu oyun zaten. Hani bir yerden bir evet. eşlik ediyor olması lazım. Bir kadın hareketi bu. Bir şey var çünkü. Yürüyüşe geçmiş bir kadın hareketi. Buradaki doğu batı meselesi sadece Otello'nun siyahlığı üzerinden değil. Otello mesela kıskanıyor ama bir yandan da kanıtın var mı diye soruyor Iago'ya. Bu çok ...tatlı değil mi? Yani bana kanıt... ...kanıt göster diyor. Karımın <gülüyor> bana aldattığına dair... ...bir kanıt göster. Mendilin ihtiyacımız var... ...yani bir kanıt, hani çilek ya da vişne... ...bir şey işlemeli hmm. olsun ama bir şey göstermemiz lazım... ...ve bunun özel bir şey olması lazım. Hmm. Yani kasyon eline geçmesi mümkün olmayan hmm. ...bir şey olması lazım. Bir de hakikaten... ...elimizde okuduğumuz şey şimdi biz metinler anlatılar falan... ...diyoruz da bu sahnelenen... Peki, ...tiyatro bu, bu, sahnesinde... Bu, ...bunu bu kadar hani ne, ne getirmesi gerektiğini... ...aşağı yukarı Otello söylüyor ona... ...yani o Otello'nun bilinç dışı... ...diye bir şey varsa yani bu anasından kalan sağlam kanıt olması kesin kesin, kesin gerekiyor bu annesinin o kat aktaran kuşaklar arası katı temsil eden simgesi. Dese ona hani bunu Hı. hakikaten isteyerek bırakmış düşürmüş şu bu olabilir mi enteresan sorular ama belki Emilia bunu niye götürüyor daha tatlı bir soru. Çünkü İşte orada o kadın ben şeyi önemli buluyorum. Mesela çünkü Otello üzerine çok çalışmalar yapılmış. Mesela Dide dönmez zavallı Otello adlı ee, bir makalesi var. Yine hmm, e, Gamze Özçürmez bilginin Diego Sen Kimin Nesisin diye bir şey var. İstanbul Psikanaliz Derneği'nin psikanaliz yazıları e, dergisinde. Dolayısıyla aslında böyle kadının ...kadınlar arası ilişkinin... ...kadının eşlik etmediği, hiçbir oyunun... ...sahnelenmediğini biz biliyoruz. Oysa kadınlar arası bu ilişkinin de... ...mesela e, Iago'nun karısının... ...o, o mendili... ...haksayda ne, ne, ne, ne Niye dersin, neye götürüyor? Bu oyunun sonunda... ...müthiş pişman oluyor Emilia ve orada... ...zaten onun da ölümüne... ...sonuçlanacak. Ee, Iago Hı -hı. kılıç çekiyor... ...o da karşısına atılıyor en sonunda ama... Um, yani Emilia'nın hani burada müthiş bir kayın, kadın dayanışması var diyemem üzülerek e, hani çok dayanışmaları gereken kim yerlerde dayanışmıyorlar. Hani hiç hiç dayanışmıyorlar. Ya da bir noktada ama aslında Hı -hı. pişman oluyor ölümüne sebep olduktan Hı -hı. sonra esas orada hani kendini feda ediyor ve onun masum olduğunu söylerken aslında o da dayanışmayı orada gösteriyor ama geç tabii. Aslında bu iyi. elektra şeyi var eş eşdeğeri onun açıklanabilir ama ben yine de. Hani kadının şeye sıkıştırılmış bu hali bu metinde. Çünkü aslında metnin en önemsiz kısımlarının el alımı, yani önemsiz gözüken. Çünkü paranoya ve kıskançlık deyince gene konunun kendisi gibi esas roller şeye, hani erkeklere verilmiş gibi görünüyor. Ama şey önemli sayeden o. Burada um, Iago'nun belki rolünü, Yine altını çizen şeylerden bir tanesi de işte yani bu mendil falan her şeyi ayarladıktan sonra artık hala devam ediyor çünkü oteli öyle tartışmaları zehir istiyor mesela Otello. Hı hı. yok diyor siz onu boğun boğun evet çünkü <gülüyor> belki herkesin işte bu Shakespeare'in sahne sahne iyi heyecanlandıracak şeyler aramasının da bir etkisi ama e, aslında Ian yönetiyor bütün bütün oyunu neden zehir değil diye boğması sence? nefessiz bırakması. Hı. Bana zor bir soru bilmiyorum burada burada hakikaten psikiyatrik bir hmm. açıklamaya ihtiyaç var. Aslında şey de yani şöyle ele alınabilir zehrin hani öldürmesiyle çünkü birinde e, özlenin böyle daha çekinik bir şey var bir şey yemeğine koyacaksın uzaktan seyredeceksin o yavaş ölecek falan gibi hani e, oysa karısını elleriyle boğdurduğu gibi bir sahnede bu kadar aktif bir eylemi sayeden yaparsanız aynen şey gibi. Ne bileyim mezbada çalışan bir adamın daha sonra intihar etme ihtimali. Gibi. E, sonunda intihar etmesini sağlayacak eylem mi de belirler yani hani öldürme biçimi aslında çok daha ilerisini düşünüyor çok daha böyle en akıllımız burada şey Iago bu evet. şeyde görürsün bizler biraz batı kendini biraz böyle görür ya biraz Iago gibi görüyor hani. ...yani birçok eylemi peş peşe... ...birçok şeyin sonrasını hani görebiliyor... Ya, ...bizim bu komplo teorileri... dediğim şey de biraz öyle... Üst akıl. Evet bu üst akıl biraz böyle... ...yani çok ileri görebiliyor... ...eğer orada e, bu sahnede ona boğuldurma eylemi yaptırırsan... ...suçluluk duyguları... ona işte geriye agresyon... tersine dönmüş agresyon olarak gelecek... ...nasıl evet. bu psikoloji açıklamaları... Şey? ...iyi mi? Fevkalade... O. ...şey son sahnede benim ilgimi çeken şey oldu... E testam onu yatağında uyuyor aslında o evet, onu evet, boğmaya girdiğinde ama uyandırıp boğuyor. Evet. <gülüyor> Baya zalim. Tabii, yani tabii. madem uyuyor hani olayı halletmek de mümkündü. Ama o son seslerini işte de okuyalım. O da çok güzel. Ee, yani uyanmasını bekliyor ama tabii orada tartışacaklar. Yani evet. uyanmasının da oyuna bir katkısı var. işte hani sen beni aldattın yok aldatmadım öyle olmadı. Vallahi İnsanlık değil İnsanlık bunu gerektirir evet, ama. Işte benim bütün günahım size beslediğim sevgidir. Bir de o hani artık içinizi parçalayan hala çok saf hala seviyor. Bir yandan da öteki de öldürürken seviyor. Çünkü o da... Onu ifade ediyor. Yani birbirlerine birbirlerinin çok sevdiklerini söyleyip. Bu kadar enerjik olmasını hani. düşünsen hani bir halsizlik gelişse şeyde o Çok yorgunum ya. Kadın da uyuyor şimdi. Bunu yarına bıraksak. Böyle şeyler var ama biliyor musun? Olmuştum. Böyle hüznü taşıyan ne bileyim melankolik bir sahne eklense bir, bir, bir, bir, bir sahne daha. hani Ne olacak oyun? Beş perde değil de altı perde olur. Belki vardır bir yitmiş bir takım perdeler aradan, hani onu da bilmiyoruz. Shakespeare Hı. çalışmaları da çok şey, heyecanlı Hı. hala sürüyor. Okuyayım mı son Otello'nun seslenişini? Çok sevinirim. Ee, bu ikinci sahnesi. Kıbrıs'ta, Hı -hı. kalede geçiyor yatak odasında. Destemona yatağında, Otello'na elinde bir mumla giriyor. Nedeni ruhum, aklımdan çıkmamalı nedeni. Siz el değmemiş yıldızlar, söyletmeyin beni. Nedeni önemli. Ama kanını akıtmayacağım yine de, yara izi bırakmayacağım onun o kardan beyaz cildinde, o ak mermerden yapılmış heykeller kadar pürüzsüz teninde. Ama ölmeli, yoksa baştan çıkarır daha başka erkekleri. Buradaki korku müthiş. Işık sönsün sonra da sönsün ışığı. Sizi söndürürsem ey alev hizmetkarlar, pişman olduğumda eski ışığınızı yeniden verebilirim size. Ama sen ey eşsiz doğanın en hünerli örneği, bir kez söndü mü senin ışığın, nerede bulunur onu yeniden tutuşturacak Prometheus ateşi. Gülünü kopardıktan sonra onu canlandıramam bir daha. Solup gider. Fidanın üzerindeyken koklamalıyım onu. Eslim ona'yı öper. Ah bu sıcak ve güzel kokulu nefes yok mu? Aklını çekip kılıcını bile kırdırır adaletin. Bir daha, bir daha. Böyle kal öldükten sonra da. O zaman seni öldürür. Aşık olurum yine. Evet. Aslında bu ıı, şeye çok... Iı, bu psikanaliz açıklama açıklamasını... Psikanaz açıklarsak bu işte tüm çocukların cinsiyetini olursa olsun o annenin e, kollayıcı güçlü e, arkada duran hani şeyinden ayrılma sahnesi çok melankolik bir sahne o aslında biraz ona benziyor. E, bu ayrılışın kendisine e, hiçbir zaman hazır değil aslında yani evet. eğer bütün bu hazırlıkları yani hazırlıklı olmayı yapacak biri olacaksak işte biraz zalim olmak zorundayız yani iyi sahneler yazabilmek için bile kendimiz için bir miktar zahil ol, zalim olmalıyız gibi yani hazırlık yapabilmek için o ayrılığa bir tür böyle bir anneden ayrılma sanki yürümeye başlamış çocuk gibi göründü birden bana. Evet, zavallı görünüyor değil mi? Evet. En sonunda da kendisine sonu söyleyeyim açıkça artık hançerleyerek e, kendini de öldürüyor Montello e, bu, bunun da bir sembolik Hazretim. Evet, kastrasyon olduğunu evet, söyleyenler evet. var. Hançer burada çünkü vücudunu hançerli işindeki oradaki o tarifin evet. nasıl hani bir kastrasyonu işaret ettiğini söyleyenler var. Ee, i̇şte kanlı bir son. Öpmüştüm seni öldürmeden önce. Öyle olacak yine. Öldürüyorum kendimi, can vermek için öpüşünde diyor ve yatağın üstüne düşer ve ölür. Üzerine su soleyden bu yazardı bir parçayı dinleyelim. Mehtap'a daldık Zamanı geçtik biraz Toprağa kazınmış Yoksa bunun ismi mi aşk Fırtına koptu Bizi süpürdü biraz Geçmişte kaldı Boşuna mıydı tüm o telaş Hava It's all Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'da 94.9 99 anlatıdaki programının sonlarına geldik. Son bir e, pasaj okuyacak Cimen. Kadınların eşitliği adına okumak zorundayım bu pasajı. Emilia e, Destemovan ile konuşuyorlar. E, kadınlar daldatır mıydı erkekleri? Nasıl olur böyle bir şey olabilir Hı -hı. miydi diye. Dünyada böyle bir kadın var mıdır kocasını aldatan diye. Emilia'nın şöyle güzel bir pasajı var. Vardır hem de düzinelerle elde etmek için uğrunda çırpındıkları dünyayı tıklım tıklım dolduracak kadar çoktur bunlar. Ama bence kadınlar yanlış yola sapıyorlarsa kabahat kocalardadır. Kocalık görevlerinde üşengeç davranırlar, bizim hazinelerimizi yabancı kucaklara dökerler. Ya da çocukça kıskançlıklara kapılır bizi baskı altında tutarlar ya da ne bileyim döverler o da olmadı mı sırf inattan verdiklerice parçalığını azaltmaya kalkarlar. E bizim de tepemiz atar ince filanızdır ama kindar bir tarafımız vardır kocaların da akıda tutmaları gereken şey kadınların da onlar gibi beş duyusu olduğudur. Kadınlar da onlar gibi görür, koku alır, onlar gibi tatlıyı ekşiye ayıracak damak zevki vardır. Bizi başkalarına değiştirdikleri zaman yaptıkları nedir? Eğlenmek mi? Öyle galiba. Bundan zevk duyuyorlar mı? Elbette duyuyorlar. Öyleyse yanıltan zaafları mı? Evet. Ya bizim erkekler gibi zevk alma duygumuz, eğlence isteğimiz, zaafımız yok mu? Bize iyi davransınlar öyleyse yoksa bilsinler ki bize yanlış yolu gösteren kendi yaptıkları yanlışlardır. Evet sevgili dinleyiciler, Otello'da erkekliği ve kıskançlık konulu anlatısını Çimen Günay Erkol yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Çimen'le daha çok birçok ortak projemiz olacak. Şimdiden size haber vereyim. Allah'a ısmarladık. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için büyük zevkti. Dinleyenlere de teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.